efendim senin dergahına layık değil ama ya Rabbi ne kadar layık değilse de gene Allahu Teala Hazretlerinin yoluna efenduna efendim baş koyarak ibadet yolunda ömrünü geçirerek şeyh huzuruna öyle Allah'ı severek Allah'ın yolunu severek varmak çok daha güzel bir şey. Planeden tevbe ilk adım olmuş oluyor. Önemli bir adım olmuş oluyor ve bu üç aylar mevsimi böyle bir adım için çok müsait bir ortam ve zaman teşkil etmiş oluyor. Binenele iletmek istiyorum ki yani hayatımızın bir ciddi efendim yorumunu yapalım, muhasebesini yapalım. Şimdiye kadar geçirdiğimiz hayatın Allahü Teala Hazretlerinin mazamda e, nedir e, değerlendirilmesi mizana konulduğu zaman acaba e, sevap tarafımı ağır gelecek, günah tarafımı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 makamları yüksek olsun. allah Teala Hazretleri onların nurlarını, sürurlarını kabirlerinde ziyade eylesin. Kabir isfiraatları daha artık olsun. Daha güzel durumda olsunlar. Dua ediyoruz. Efendim geçmişlerimize, vefat etmiş yakınlarımıza. O bir kitap tercüme etmiş eski Osmanlı alimlerinden, kadiri şeyhlerinden Muhammed Mekki isimli bir zat. Trabzonluymuş ama Mekke'de ve Medine'de bulunduğu için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 bir hadisi şerifi biz okuduğumuz için ona da tabi sevap gidecek ama bu hadisi şerifi de efendim şöyle can kulağıyla dinleyelim efendim çok etkili sözler var içinde yekulullahu ta'ala Allahu u Teala Hazretleri buyuruyor ki buyurur ki diyor Peygamber Efendimiz kendisi naklediyor hadisi kutsi yerine Adem İlâmetâ tatûbû tebete ve tüsevvi'ul evkât. Ey Adem oğlu, tabii hepimiz Hazreti Adem babamızın torunlarıyız, evlatlarıyız. Bir Hazreti Adem'den türemiş cins olarak Adem oğullarıyız, insan nesliyiz. Kadın erkek hepimiz bu yebne Adem, ey Adem oğlu dediği zaman bu hitabın muhatabıyız. Bizlere Allahu Teala Hazretleri sesleniyor. İlâmetâ ne zamana kadar taslevvüt tevbe ve tesevvür el-ekat. Tevbeyi iste, istiyorsun, isteyeceksin de ama zamanı tehir edeceksin. Ne zamana kadar tevbeyi canın istediği halde yapmayı geciktireceksin? Zamanı öteleyeceksin diye soruyor. Biz insan oğullarının bir kusurudur. Şeytanın bize bir aldatmasıdır. İyi şeyleri tehir etmek. Vaktinde yapmamak. Daha sonraki bir zamana ötelemek efendim bırakmak efendim buna tesvif deniyor serfe ef'alü. ileride yapacağım yaparım inshallah şu kadar zaman sonra yaparım şu kadar sene sonra yaparım bile desem yani şimdi yapmayıp tehir etmesi bu doğru değil yani tevbe istiyorsa bir insanın yani Cenabı hakkın yoluna girmeyi istiyorsa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 bir efendim şehirde bana gösterdiler camide böyle çok güzel hizmet eden yaşlı bir efendim siyahi zenci efendim Müslümanı böyle yaşlanmış ama çok güzel hizmet ediyordu Kılıçlarlı şehrinde efendim hocam bunu biliyor musunuz kim bu dediler tabi ben oraya ilk defa gittiğim için bilmiyorum dedim tabi onlar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 Bulacağız. Her gün 40 defa en okuduğumuz Fatiha'da ne buyuruluyor? E, maliki Yevniddin. Yani kişilere ettiklerinin cezalarının, mükafatlarının verildiği günün maliki olan Allah. Herkes ettiğini bulacak.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 bir dakika sonra yaşayacağımızı bilmiyoruz. Tevbe Ya Rabbi döndüm senin yoluna bundan sonra iyi kul olacağım dememiz lazım. Bu tesrif dediğimiz ileriye bırakmak. Yapacağım güzel haklısın yapacağım hocam diye ileriye bırakmak şeytanın bir oyunudur. Şeytanın çok çeşitli oyunları var. Tabi şeytan gücü yeterse bir insana doğrudan doğruya kötülük yaptırıyor. Diyor ki yap şu kötülüğü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 Evet bu Hadis-i Şerif'in bu cümlesi, bu soru, bu hitap. Yedine Adem, ey Ademoğlu oğlu meta tatlubut tevbete ve tüsevvufül Ne zamana kadar ey Ademoğlu tevbeyi isteyip durduğun halde vakitleri geriye atacaksın, tevbeyi tehir edeceksin? Olur böyle şey? Yapma demek yani. Bu soru. Böyle sorulara istifhamı istinkarı derler. Yani soru soruyor ama böyle yapmamalısın manasına. Olur mu böyle şey manasına soruyor. Ve buyuruyor ki devamında ve fil ahireti ve tetrükül amel hem ahireti istiyorsun yani cenneti istiyorsun ve tetrukul amel.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 Birincisi, muhterem kardeşlerim çok kesin, kısaca söyleyeyim, tabi insan merakta kalıyor, doğru söylüyor Hoca Efendi, evet acaba ben cennete girmem için neler lazım, benim cennete girmeme neler kesin olarak engel olur, Tabii bu soruyu sorun.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 Yanlış dinden olanlara efendim öyle sıcak bakmıyoruz. çünkü yanlış yanlışa prim verilmez, yanlışa alkış tutulmaz, yanlış tasvip edilmez. Puta takıyor, eliyle yapmış olduğu puta tapıyor. Şurada dağın kenarında bir taş idi, efendim sanatçılar bu taşı alıyor, eline çekici alıyor, efendim taş yontmaya mahsus aleti alıyor, küçük küçük dolabak.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 Ne olacak? Bunun karşısına geçecek, tapınacak. E az önce bu bir madendi, sen bunu tattın. Efendim bu bir sembol. Öyle şey olur mu? Yani sembol de olsa e, da bir insan idi. Yani söylüyorlar. da efendim bir yaşayan şahıs. Peki bu danın yaşamasından önceki insanların dini ne olacaktı? Hz. İsa'yı tapıyor. Efendim Hristiyanlar. E, Hz. İsa'yı niye, niye tapıyorsun? Hz. İsa'dan bir asır önce gelen insanlar ne yapacaktı?